Nikolay Vasilyevich Gogol Büyülü Yer Seslendiren Akın Altan Kilisesiz angoca anlatmıştır. Anlata anlata bıktım vallahi. Ne sandınız diye? İnanın sıktı artık. Sonu gelmiyor ki. Ama izin verin, son bir şey daha anlatayım size. Evet, insan isterse Kötü ruhu avucunun içine alır diye bu ürüyordunuz. Elbette doğru olabilir dediğiniz. Yani derin düşünülecek olursa olmayacak şey yoktur dünyamızda. Ama gene de öyle söylemeyin siz. Şeytan birini perişan etmeye koymaya görsün aklına. Önünde sonunda ulaşır amacına. Dinleyin bakın. Dört kardeşlik biz. Aptal bir şeydim o zamanlar. Olsa olsa on bir yaşlarındaydım. Daha fazla olamazdım. Bugünkü gibi aklımda çünkü. Bir keresinde dört ayak üstünde köpek gibi havlamaya başlamıştım da babam başını sallayarak ''Ah Foma ah!'' diye bağırmıştı bana. ''Kazık kadar adam oldun, katır yavrusu gibi salakça şeyler yapıyorsun hala!'' Dedem sadı o zamanlar. Elden ayaktan da kesilmemişti. Toprağı bol olsun. Bazen aklına eserdi. Ne biçim dinlemek bu böyle? Biri piposu için bir saat korar sobanın içinde, öteki bir şey alacağın diye sandık odasına koşar. Ne oluyorsunuz yahu? Zorla mı dinletiyoruz size? Kendiniz istediniz, ben de anlatıyorum. Dinleyecekseniz adam gibi dinleyin. Babam ilk baharın başında satmak için kırıma tütün götürmüştü. Yalnız iki arabamı, üç arabamı yüklediğini hatırlamıyorum. Tütün iyi para ediyordu o yıl. Çumaklığı küçük yaşta öğrensin diye üç yaşındaki kardeşimi de beraberinde götürmüştü. Evde dedem, annem, ben ayrıca iki erkek kardeşim kalmıştık. Dedem şose boyundaki yerimize bostan ekmişti. Orada yaptığı barakada kalıyordu. Kargaları, saksahanları kovalayalım diye bizi de yanına almıştı. Bu hoşumuza gitmemişti de diyemem doğrusu. Bazı günler öylesine çok salatalık, kavun, karpuz, şalgam, yeşil soğan, nohut yediğimiz oluyordu ki... Karnımızda horozlar ötüyor sanıyorduk vallahi. Ayrıca karlı yanı da vardı bu işin. Sürüyle gelen geçen oluyordu yoldan. Hepsinin de canı kavun karpuz çekiyordu görünce. Sonra... Çevre çiftliklerden kavun, karpuzla değişmek için tavuk, yumurta, hindi getirenler oluyordu. Sözün kısası güzel geçiyordu günlerimiz. Ama dedemin en çok hoşuna giden önümüzden günde elli çumak arabasının geçmesiydi. Bilirsiniz, görmüş geçirmiş hoş sohbet insanlardır çumaklar. Bir anlatmaya başladılar mı dinle artık. Dedeminse arayıp da bulamadığı şeydi bu. Kimi günler eski dostları uğruyorlardı. Çumakların hemen hepsi tanıyorlardı zaten mi. Yaşlılar bir araya gelince ne olur bilirsiniz. Konuşurlar, konuşurlar. Efendim eskiden şöyleydi de, böyleydi de. İyice kapıp koyverirler kendilerini eski günlerin anılarına. Tanrı bilir, ne zaman olmuş bitmiş şeyleri hatırlarlar. Bir gün tam şimdiki gibi akşam saatiydi. Güneş batmak üzereydi. Dedem bostanda gündüzün güneşte kavrulmasınlar diye kavunların üzerlerine örttüğü yaprakları topluyordu. ''Bak Ostap!'' dedim kardeşime. ''Çumaklar geliyor, görüyor musun?'' Dedem çumakların sürücüleri bir fırsatını bulup yürütmesinler diye iri bir kavuna işaret koyduktan sonra ''Nerede çumaklar? Hani?'' diye sordu. Öteden doğru arabalar geliyordu. En önde kır bıyıklı bir çumak vardı. Nasıl anlatsam size, 15 adım ötemizde durdu. ''Merhaba Maksim'' dedi. ''Nerede karşılaşmak varmış kaderde, gördün mü?'' Gözlerini kıstı dedem. ''Ooo, merhabalar, merhabalar dostum. Nereden yolculuk böyle?'' ''Marazlı da seninle mi?'' ''Merhaba kardeşim, merhabalar.'' ''Şu işe bak, herkes burada, çopurda, mantarda, balyozda, aylakta.'' ''Merhaba dostlarım, hoş geldiniz.'' Şap şup şap şup, uzadıkça uzadı öpüşme faslı. Sonra öküzleri çözüp çayıra saldılar, arabaları yolda bıraktılar. Kendileri de gelip barakanın önünde hep birlikte daire biçiminde oturdular, pipolarını yaktılar. Ama pipolarında sözü mü olurdu yani? Yak konuşmaları, şakaları. Yemekten sonra konuklarına kavun sundu dedem. Birer kavun aldılar. Bıçaklarıyla güzelce soydular. Oturup kalkmasını bilen kimselerdi hepsi de. Görmüş geçirmiş insanlardı. Kavunu kibarların nasıl yediklerini biliyorlardı. İstersen al bey masasına oturt onları, falso vermeden yerlerdi yemeklerini. Evet, kavunlarını güzelce soyduktan sonra birer parmaklarını sokup deldiler kavunlarını, çekirdeklerini çıkardılar, sonra dilim dilim kesip yemeğe koyuldular. Dedem, ne o çocuklar, dedi. Ağzınızı açmış bakıyorsunuz öyle. Dans etsenize oğulları, Zurnan nerede Ostap? Çal bir kazaska bakalım. Kalk Foma, hadi. Ha işte öyle. Hop, hop. Cıva gibiydim o zamanlar. İhtiyarlık kötü. Öyle oynayacak güç nerede bende şimdi? Zıplayıp havada döneyim derken ayaklarımı sürüyorum yerde. Dedem çumaklarla oturup uzun süre izledi oynamamızı. Bir ara baktım. Kıpır kıpır kıpır diyor. Bacaklarından biri çekiliyordu sanki. Ostap, bak Foma, dedi. Bizim moruk oyuna kalkacak, görürsün. Ne dersiniz? Ostap daha sözünü bitirmemişti, fırladı yerinden ihtiyar. Anlayacağınız, çumaklara gösteriş yapmak istiyordu. Şöyle bir dikilip kollarını öne uzattı, topuklarını yere vurdu. Ay şeytanın yavruları! ''Kazas sizin oynadığınız, bakın böyle oynanır bu meret!'' Doğrusunu söylemek gerekirsek güzel de oynuyordu. Biz açılmıştık. Salatalık evleklerinin yanındaki düz yerde fıldır fıldır dönüyordu ihtiyar. Ama düzlüğün orta yerine varınca şöyle bir zıplayıp ayaklarını havada açıp kapamak istediğinde kesilmedi ayakları yerden. Zıplamaya çalışıyordu ama boşuna. Ne tuhaf şeydi o öyle. Bir daha, bir daha deniyordu ama yapamıyordu. Çabaları boşa gidiyordu. Taşlaşmıştı bacakları sanki. ''Hay şeytanın yeri, hay iblisin bir oyunu bu, hortlağın işi bu.'' Peki ama çumakların karşısında küçük düşmek olur muydu hiç? Yeniden oynamaya başladı dedem. Zıplıyor, dönüyor, dönüyordu. Bir hoş oluyordu insanın içi onu seyrederken... Düzlüğün orta yerine vardığında oynayamaz oldu gene. Ayakları tutuluyordu orada. ''Hay pis şeytan!'' diye söylendi. ''Çürümüş kavun tıkasın boğazını da geberesin, gün yüzü görmeyesin. Bu yaşımda rezil ettin beni.'' Gerçekten de arkasında biri gülmüştü sanki. Dönüp baktı dedem. ''Ne bostan vardı, ne çumaklar, ne de baraka.'' Önünde, arkasında, her yanında dümdüz bir çayır uzanıyordu. Öf be, şu işe bak. Gözlerini kısıp baktı dedem. Tanımadığı, bilmediği bir yerdi burası. Yanda bir koru vardı. Korunun ötesinde yüksek mi yüksek bir direk uzanıyordu göğe doğru. Ne acayiplikti bu böyle. Öyle ya, papazın bahçesindeki güvercinlikti bu. Öte yanda başka bir şey ilişti gözüne. Dikkatli baktı. Bölge yazıcısının ambarını gördü. Bak hele, nereye fırlatıp atmıştı onu kötürü. Bir süre dolaşıp durduktan sonra bir patikaya rastladı. Ortalık karanlıktı. Ay bulutların ardından beyaz bir leke gibi görünüyordu. Yarın hava bozuk olacak, diye geçirdiği içinden. Bir de baktı, Patika'nın kenarında mezarlıkta bir mum yanıyor. Vay canına. Durdu dedem. Ellerini beline koyup o yana bakmaya başladı. Uzaklaştı mum, sonra söndü. Biraz ötede bir başkası yandı. "Define!" diye haykırdı dedem. Neyi ne isterlerse varım iddiaya. Define bu." Avuç içlerine tükürüp Eline kazma kürek ne geçerse sapına yapışmaya hazırdı. Yazık ki bir şey yok yanımda. Ama kim bilir, şu çimi kaldırmam yetecektir belki de. Orada bekliyordur yavrucuk bakarsın. Şimdilik yapacak bir şey yok. Sonra geldiğinde yerini bulabilmem için buraya bir işaret koyayım bari. Yıldırımın kırdığı belli, irice bir dalı çekip kopardı. Mumun yandığı mezarın üzerine uzattı patikaya döndü, yürüdü. Genç meşe koruluğu seyrekleşmişti. Bir çit çıktı karşısına. Gördün mü ya, diye geçirdiği içinden. Demedim mi ben sana, burası papazın bahçesi diye, onun çiti bu. Biraz sonra bizim bostandayım. Ne var ki geç vakit gelebildi dedem. Galuşka bile yemedi. Kardeşim Oztap'ı uyandırıp, çumakların ne zaman gittiklerini sordu yalnızca. Sonra gocuğuna sarınıp yattı. Bu kez Ostap soracak oldu. ''Nereye kayboldun öyle dede?'' Gocuğunu başına çekti dedem. ''Sorma Ostap, sorma bana bir şey. Sorduğuna soracağına pişman olursun sonra.'' Çok geçmeden öyle horlamaya başladı ki, gecelemek için bostanda toplanmış çayır kuşları korkup hep birlikte kalktılar. Ama uyuyabilir miydi hiç dedem? Ne anasının gözüydü? Tanrı toprağını bol eylesin. Her yerde göstermesini bilirdi kendini. Bazen öyle güzel şarkı söylerdi ki, dinlerken geçerdin kendinden. Devrisi sabah ortalık ağarmadan kalktı. Yeleğini giydi, kuşağını sardı, bir kürekle bir bel aldı koltuğunun altına. Kalpağını koydu başına, bir maşrapa kıvas içti, eteğiyle dudaklarını sildi, doğru papazın bahçesine yollandı. Çiti geçti, bodur meşe korusunu geçti. Ağaçların arasında bir patika kıvrıla kıvrıla gidiyor, çayıra çıkıyordu. Aynı çayırdı burası sanki. Çayıra vardı dedem. Dünkü yerin tıpkısıydı burası. İşte güvercinlik de görünüyordu. Ama ambar yoktu. ''Hayır burası değil. Biraz daha ötede olsa gerek. Ambar'ı aramalıyım galiba.'' Geri döndü dedem. Başka bir patikaya saptı. Göründü sonunda ambar. Ama bu kez güvercinlik yoktu görünürler de. Dönüp güvercinliğe yaklaştı. Ambar kayboldu. Tam o sırada da sanki inadına yağmur çiselemeye başlamıştı. Dedem yeniden ambarın yanına koştu. Güvercinliği göremez oldu. Güvercinliğe gitti, ambar kayboldu. Ah kör olası şeytan, dilerim Allah'tan evlat yüzü görmezsin. Bardaktan boşanırcasına yağmaya başlamıştı yağmur. Yeni çizmelerini çıkardı ayağından dedem, ıslanmasınlar diye mendiline sardı. Öyle bir koşmaya başladı ki, gören, lehbeyinin yarış atı sanır. Sırılsıklam daldı barakaya. Gocuğunu başına çekti. Kendi kendine homurdanmaya başladı. Ömrümde duymadığım küfürler sıralıyordu şeytana. Ne yalan söyleyeyim, o küfürleri gündüz duysam sanırım kıpkırmızı olurdu yüzüm. Devrisi sabah uyandığında baktım bir şey olmamış gibi dolaşıyor deden bostanda. Karpuzların kavunların üzerlerini geniş yapraklı otlarla örtüyor. Akşam yemeğinde gene çenesi düştü ihtiyarım. Karpuz verip yerine tavuk almakla onu zarara uğrattığı için söylenmeye başladı küçük kardeşime. Sofradan kalktıktan sonra da oturup ağaç dalından bir zurna yaptı kendine, çalmaya başladı. ''Türk kavunu'' dediği yılan gibi kıvrım kıvrım bir kavun verdi bize eğlenelim diye. Şimdi yok öyle kavunlar. Elbette uzak illerden getiriyorlardı o kavunun tohumunu. Akşam üzeri bir kürek aldı eline dedem. Kış kabağı için yeni bir evlek hazırlamaya koyuldu. Tam o büyülü yere gelince tutamadı kendini. Lanetlenmiş, pis yer diye mırıldandı. Önceki gün dans ederken ayaklarını oynatamadığı yere vardığında küreyi toprağa saplamasıyla kendini gene o çayırın ortasında bulması bir oldu. Bir yanda güvercinlik, öte yanda ambar vardı. İyi ki küreyi yanıma almayı akıl ettim. İşte o patika, işte mezarlık. Mezarın üzerine uzattığım dal da yerinde. Hah, işte mum da yanıyor. Yanılmış olamam.'' Küreyi bostana girmiş domuzun sırtına indirecekmiş gibi kaldırıp ses çıkarmadan koşmaya başladı. İşaret koyduğu mezarın yanında durdu. Mum sönmüştü. Mezarın üzerinde her yanı ot kaplı bir taş vardı. ''Kaldırmalıyım bu taşı.'' diye geçirdiği içinden... Taşın çevresindeki toprağı atmaya başladı. Çok da büyükmüş meret. Ayaklarını yere sağlamca basıp kaldırdı onu dedem, yana attı. Pat diye bir ses yankılandı karanlıkta. Şöyle kenarda dur bakalım sen, dedi dedem. Kolayladık işi sayılır. Doğruldu. Enfiyesini koydu, öküz boynuzunu çıkardı. Avcuna biraz döktü. Burnuna götürmeye hazırlanıyordu tam başının üzerinde ''Hapşu!'' diye bir hapşırı kapşırdı ki biri, ağaçlar sallandı, dedemin yüzü hep tükürük oldu. ''Hapşıracağın zaman başını öte yana çevir hiç olmazsa!'' dedi dedem. Gözünü sildi, dönüp arkasına baktı. Kimsecikler yoktu. Öküz boynuzunu koynuna sokarken ''Evet'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Demek enfiye sevmiyor şeytan.'' Küreği aldı eline gene. Salağın tekiymiş. Böyle enfiyeyi dedesi de koklamamıştır babası da. Daldırdı küreği dedem. Yumuşacıktı toprak. Tak diye bir şeye çarptı kürek. Toprağa atınca bir kazan gördü. Küreği kazanın altına sokarken ''Ah canım'' dedi dedem. ''Buradaydın'' demek. Bir kuş gagasıyla tuttu kazanın kenarından. ''Ah canım, buradaydın demek.'' dedi. ''Ah canım, buradaydın demek.'' diye homurdandı ağacın arkasından kafasını uzatan bir ayı. Ürperdi dedem.'' ''Doğrusu burada konuşmak da korkunç bir şey.'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Doğrusu burada konuşmak da korkunç bir şey.'' diye cıvıldadı kuş. ''Koyun meledi. Korkunç bir şey konuşmak.'' Ayı homurdandı. ''Konuşmak.'' Hmm dedi dedem. Korkuyordu. Hmm!" diye cıvıldadı kuş. Koyun meledi ''Hımm'' ''Hımm'' diye homurdan da ayı. Dehşet içinde döndü dedem. ''Ey tanrım ne geceydi o öyle? Ne yıldız vardı gökyüzünde ne ay? Çukurlar kuşatmıştı dört bir yanını dedemin. Ayaklarının altında dipsiz bir uçurum vardı. Başının üzerinde bir dağ yükseliyordu. Yıkıldı yıkılacaktı üzerine. Dağın arkasından biri ona sırıtıyor gibi geldi dedeme. Öf öf! Demirci ocağındaki körük gibiydi burnu. Burun deliklerinin her birine bir kova su döksen alırdı. İki kütüktü sanki dudakları. Kırmızı gözleri yukarı yukarı kayıyorlardı. Dilini çıkardı sonra alay etmeye başladı dedemle. Kazanı bıraktı dedem. Defol başımdan. Definen de senin olsun. Ne iğrenç bir surat o öyle. Dönüp koşarak uzaklaşacaktı ki, bir de baktı her şey önceki duruma dönmüş. Kötü ruh korkutmak istedi beni. Hepsi o. Diye geçirdiği içinden. Gene tuttu kazanın ucundan. Olmadı. Çok ağırdı kazan. Yapacak başka bir şey var mıydı? Orada bırakamazdı ya defineyi. Bütün gücünü toplayıp yapıştı kazana. Hadi bir daha. Hop! Çıkardı kazanı. Oh! Şimdi çekerim işte bir enfiye. Öküz boynuzunu aldı koynundan. Avcuna enfiye dökmeden önce kimsecikler var mı diye iyice bakındı çevresine. Görünürlerde kimsecikler yoktu. Ama nedense ağacın bedeni soluk almaya, kıpırdanmaya başladı gibi geldi ona. Sonra kulaklar çıktı ortaya ağaçtan. Kırmızı iki göz oluştu. Bunun delikleri şişti, bir yüz buruştu. Hapşırda hapşıracaktı. Öküz boynuzunu koynuna geri koyarken, ''Hayır enfiye çekmeyeceğim.'' diye geçirdiği içinden dedem. Gene yüzümü gözümü tükürük içinde bırakacak şeytan. Hemen kaptı kazanı. Tabana kuvvet koşmaya başladı. Duyduğu yalnızca arkadan birinin çalılarla ayaklarına vurduğuydu. Var gücüyle koşarken, ''Ay, ay!'' diye bağırıyordu dedem. Başka bir şey söyleyemiyordu. Ancak papazın çitine varınca durup bir soluk aldı. Bizler merak içinde üç saat bekledik onu. Öyle bire nereye gitmiş olabilir dedemiz diye düşünüyorduk. Annem geleli, sıcak kaluşkaları getireli çok oluyordu. Hala yoktu görünürlerde dedem. Gene kararmıştı ortalık. Gece geç vakit kapları yıkadı annem. Bulaşık suyunu dökecek bir yer arıyordu. Her yer ekiliydi çünkü. Birden karşıdan doğru bir fıçının üzerine üzerine geldiğini gördü. Çok karanlıktı. Çocuklardan biri fıçının arkasına gizlenip oyun olsun diye onu yürütüyor sandı. Bulaşık suyunu dökmek için en iyi yer diye geçirdiği içinden annem. Boşalttı sıcak suyu. Ay diye kalın bir ses duyuldu. Baktık, dedem de fıçının arkasındaki. Şu işe bakındı. Vallahi fıçı yürüyor sanmıştık biz. Ne yalan söyleyeyim. Gerçi biraz günahtı bu ya. Doğrusu dedemin ak saçlı başının bulaşık suyuyla ıpıslak kavun karpuz çekirdekleriyle saçak saçak görünümü pek gülünçtü. Başına eteğiyle temizlemeye çalışırken söyleniyordu. Ay şeytan karı yıl başında domuz aşlar gibi haşladın beni. Hadi çocuklar yaşadınız. Altın işlemeli gelekler içinde dolaşacaksınız bundan böyle köpoğulları! oğulları. Bakın buraya bakın. Neler getirdim size? Kazanın kapağını kaldırdı. Ne vardı içinde dersiniz? Söyleyin bakalım ne vardı içinde? Altın mı? Ne altını? Pis, değersiz şeyler vardı. Söylemesi bile ayıp şeyler. Yere tükürdü dedem. Fırlatıp attı kazanı. Gidip ellerini yıkadı. O günden sonra da sık sık söz eder oldu şeytandan dedem. Er dediğine inanmayın sakın şeytanın. O İsa düşmanının. Çok yalan söyler it oğlu it. Gerçeğin gramı yoktur söylediklerinde. Bir yerde kargaşalık olduğunu duyunca seslenirdi bize ihtiyar. Çabuk hat çıkarın çocuklar. Ha işte öyle. Çok güzel. Kendi de hat çıkarırdı. Dans ederken ayaklarını oynatamadığı yeri de bir çitle çevirdi sonra. Gereksiz ne varsa hepsini, bostandan çıkan bütün pislikleri oraya atmamızı söylüyordu. Kötü ruh bir insanı bu durumlara düşürür işte. Çok iyi hatırlıyorum. Daha sonra komşularımız bostan ekmek için kiralamışlardı bizden orayı. Güzel toprağı vardı. Her yılda bol ürün verirdi. Gel gelelim o büyülü yerde işe yarar bir şey yetişmezdi. Gerektiği gibi sürüp ekiyorlardı, acayip şeyler çıkıyordu. Karpuz karpuza benzemiyordu, kabak kabağa, hıyar hıyara. Son